''Ey kavmim işte size mucize olarak Allah'ın dişi bir devesi bırakın onu Allah'ın arzında yayılıp otlasın ona kötülük dokundurmayın yoksa sizi yakın bir azap yakalar.''